Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Adın Cengiz merhabalar. E, Cengiz Bey düştü. Tahminye yine girdiğimiz sırada şu anda düşmüş e, e, durumda maalesef. Evet biz onun bağlantısı yaparken Bogota ile ilgili birkaç şey söyleyerek devam edebiliriz belki. Evet Bogota, Bogota'da 30 ülke. Dün itibariyle bir araya geldi 30 ülkenin tabi temsilcileri tartışmada şu Bogota'da bir araya gelen devletler İsrail'e artık somut bir yaptırım uygulanmasını savunuyorlar. Yani buradan anladığımız somut neler yapılabileceğini konuşup onu da ilan edecekler. Kendileri biz bundan sonra böyle bir ambargoya başlıyoruz mu diyecekler ondan emin değilim. Ama günün sonunda böyle bir e, anlaşmaya varmak için ya da böyle bir çağrı dünyaya yapmak için 30 kadar ülke e, bir araya gelmiş durumda. Ülkelerin dışında çok sayıda önemli isim de var. İşte Francesca Albanese, onlardan bir tanesi. Jeremy Corbyn de Bogota'da olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. O, e, bugün de herhalde son bulacak konferans. Evet, deminki şeyden de bahsederken aslında önemli bir nokta olarak da şeyden bahsetmek gerekiyordu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir vatandaşı olan bir Filistinli İsrail'de yerleşimciler tarafından Batı Şeria'da katledilmiş, dövülerek dayakla katledilmiş yani. Democracy Now!'da e, yer alan bir şeydi. Batı Şeria'da 20 yaşındaki bir Filistinli Amerikalı, Floridalı Seyfullah evet. Saif Musallet'in öldürüldüğü haberi vardı. E, İsrail'i yerleşimciler tarafından Batı Şeria'da öldürülmüş dövülerek. Ondan da araya girmiş olalım. Bu arada Cengiz Akhtar tekrar bağlanıyor. Evet günaydın hemen Gazze soykırımından başlayalım. Şimdi bu geçen hafta sözünü ettiğimiz Trump'ın ateşkesi e, yine bir fiyaskoyla e, sonuçlanmadı daha ama hala konuşuyorlar. E, yani o arada tabii insanlar öldürülmeye devam ediyor. E, İsrail ordusu Çahal tarafından. E, bir şey olduğu yok. yani Öyle Sadece lafı güzel. Ee, ve herhalde bu böyle devam edecek. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiki yönetiminin İsrail, e, Netanyahu ve İsrail üzerinde hiçbir e, yaptırım gücü yok. Yani bu, bunu bir kenara not edelim. Birleşmiş Milletler'in bir tüyler ürpertici bir rakamı e, var. 6 haftada bu e, insani yardım sırasında bekleyen Gazzelilerle ilgili bir rakam. Bu 6 haftada 875 Gazze'liyi öldürmüş İsrail. Ee, yani orada işte <gülüyor> avuç açmış. Yani karnı doyurmak için ben, bekleyen insanlardan bahsediyoruz. 875 kişi. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani e, biliyoruz zaten e, işte kaç 600 yüz gündür e, uluslararası hukukun canına okudu İsrail. Evet. Ve aynı şekilde insani yardım sisteminin de canını sonunu getirdi yani. Ve bu Gazze e, insani yardım e, vakfı diye bir şey kurdular biliyorsunuz. Orada mısınız Ömer? Evet, evet din, dinliyoruz. Ha, Bağlantı kuruyor musunuz? E, i̇nsani yardım e, Gazze e, Humanitarian Foundation diye bir şey kurdular biliyorsunuz. Bütün e, dünyada hem e, hükümetler arası, hem hükümetler dışı insani yardım meselesiyle ilgili olan kurumlar ve kuruluşlar bunun e, bir yani korkunç bir yalan olduğunu ve bir yani ö, insanları öldürmek için bir bir, bir fırsat e, olduğunu e, söylediler. Şimdi bunu niye e, yani biliyoruz bunu okuduk falan ama yani. E, Bu Burada muazzam bir paradoks var. 1945 sonrasında dünyada kurulan başta mülteciler yüksek komiserliği olmak üzere kurumların hepsi İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Batı ülkelerinin Yahudilere karşı uyguladıkları yani e, Nazi soykırımından kaçan e, Yahudilere karşı uyguladıkları ayrımcılık sonucunda ortaya çıkmıştır mülteciler yüksek komiserliği özellikle çünkü e, kaçan kaçmaya çalışan Avrupalı e, Yahudilere e, kapılar suratlarına kapanmıştır. Yani şunu söylüyorum. E, yani insani e, e, insani hukuk uluslararası insani hukukun <gülüyor> ardında e, Nazi'lerin Yahudilere uyguladığı soykırım vardır ve bugün 45'ten say yani 80 sene sonra o sistemi yerle bir eden ülke o o o yavudilerin torunlarından oluşan ülke yani bir, tü, korkunç bir, bir bir tezat içerisindeyiz. Ömer orada mısın? Ee, burada ben de bir şey ekleyeyim hemen buraya ee, yani. E, <gülüyor> Middle East Eye e, şeyinden mecrasından okuyabileceğimiz bir şey var. O da Hı -hı. E, yani e, en az 875 kişinin yaş gibi söyledim işte e, onu, söyledim, söyledim. onu söylüyor işte <gülüyor> ve bunu diyor ki Batı Şehriye diyor yani senin dediğini genişletmek anlamında söylüyorum. Batı Şehriye 1967'den bu yana en büyük yerinden yurdundan edilme olayını yaşıyor diye bizzat Birleşmiş Milletler'den gelen bir rapor bu. Evet evet ben de Birleşmiş Milletler dedim zaten. Şimdi evet. de devam edeyim. Bogota'daki acil zirve esas günümüzün konusu bu. Yani dün ve bugün devam ediyor. Dün akşam yani bizim saatle dün akşam başladı toplantı. Bu acil zirve yani Lahey grubunun zirvesi. İsrail'e karşı hukuki ve diplomatik hamleler, ee, aslında alt başlığı hukuksuzluğa karşı ortak eylem, Bogota'da cereyan ediyor biliyorsunuz ve e, önce 20 ile başladı, şimdi 31 ülkeye çıktı. 31 <gülüyor> ülke ve e, fokus İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği ve somut tedbirler almak üzere bir acil zirvede bulunulma yapısı. E, niyeti, ee, Kolombiya ve Güney Afrika'nın eş başkanlığında gerçekleşiyor ee, ve İsrail'e amaç burada hukuki, diplomatik ve ekonomik e, yaptırımlar e, uygulanması. Yani ilk defa, şimdi bugüne kadar hep yapmayın etmeyin diyorlardı ama artık bir uluslararası e, eşgüdüm koordinasyona doğru gidiliyor. Ee, de, bu Lahey grubunun ne olduğunu hatırlatayım. 31 Ocak'ta kuruldu daha yani çiçeği burnunda aslında. Hollanda'nın Lahey kentinde kuruldu. Niye Hollanda'nın Lahey kentinde kuruldu? Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem Uluslararası Adalet Divanı orada olduğu için aslında. Yoksa, evet yani Uluslararası Hukukun Mekke'si evet, tabiri aynen caizse. Öyle. Başkenti diyebiliriz. Başkenti yani, diyebiliriz. Bu, bu Hukukun başkenti evet. ve Ee, çok, orada da muazzam bir paradoks var. En son e, rakamlar yani bu Filistin meselesiyle yakından ilgilenen gözlemcilerin verdikleri rakamlar e, Hollanda'nın İsrail'le ticaret yapan, yani ihracat, ithalat yapan, yatırım yapan e, bir numaralı ülke arkadan gelenleri yani e, açık ara Katlamış vaziyette Hollanda çok tuhaf. Yani Hollanda İsraille hemhal olmuş bir ülke. Bunu da not edelim bir kenara. Lahey grubu, yani Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras ağırlıklı olarak Güney Amerika çıkışlı biliyorsunuz ama onun dışında. Namibya var tabi, Senegal, Güney Afrika. Ee, bu e, amaç yani İsrail'i uluslararası hukuk önünde hesap verebilir kılmak. Ee, ve şimdi giderek artık bu e, eylemlerin e, yani somut uluslararası bir tepkiye e, dönüşmesini sağlamak. İlginç olan şu zirveye katılan ülkeler arasında bir kere üç tane ağır top var. Bu ilk defa katılıyorlar. Brezilya, Çin ve Endonezya. Bu özellikle Çin'in katılması fevkalade önemli ve yeni. Bir de üç tane de Avrupa Birliği üyesi ülke katılıyor. Portekiz, İspanya ve İrlanda. Yani 27 ülke arasında tabi e, isimleri okunmayabilir ordasınız değil mi? Evet evet. Ee, ama e, bu da bir şey çünkü yani global north, global south yani küresel e, e, kuzey küresel güney e, dengesi açısından tevkalade önemli ve tabi Türkiye de katılıyor. Bu ilginç. Evet yani, bu yeni. E, bu, bu da yeni. Yani Türkiye de katılıyor ilk defa. Evet. Oysa biliyorsunuz Türkiye evet. yani bir, bir yandan telin ediyor orada olup biteni Gazze soykırımını. Ama diğer taraftan da ticaret e, hız kesmedi maalesef. Tabii 5. sırada en fazla ihracat yapan ülkeler işte sırada Türkiye'de. Evet. Kaç, kaç, e, da, daha, bu, daha bugün bile vardı bir haber değil mi? Öldeş, bir şirketin e, şimdi de, devrettiği, İsrail'le yaptığı anlaşma, hmm. şey, mukavele'nin bir şekilde devredildiği, başka bir şirkete devredildiği gibi bir haber vardı. Ayrıntısına gire, girecek halimiz yok şimdi ama yani hmm. çok yakın ticari ilişkiler olduğunu Türkiye'nin biliyoruz yani. Evet, evet. Şimdi bu e, zirvede e, BM kuruluşları da var, Birleşmiş Milletler kuruluşları var, insan hakları e, kuruluşların çok düzey, üst düzey yetkilileri var ve şu sırada yani Siyonist dünyanın e, ve onların e, destekçilerinin, batıdaki destekçilerinin e, günah keçisi haline gelmiş olan Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese de var. O da katılıyor zirveye. Bu da önemli biliyorsunuz. Yani onun çalışmasını engelleme, engellemek, yazmasını ve Gazze soykırımını faş etmesini engellemek üzere muazzam bir operasyon başlamış durumda haberdarsınız. Evet hatta ee, üzerinde sık sık duruyoruz da yani cezalandırılması talepleri de var. bu. Tabii tabii. Tabii, evet. tabii özellikle herhalde. Mecl Temsilciler Meclisi'nden e, Albanese ile ilgili bir karar çıkacak. Yani e, seyahat e, özgürlüğünü engellemek üzere, Amerika'ya girmesi yasaklanacak falan filan bir oraya doğru gidiyor iş biliyorsunuz. Aynı Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı yetkililerine karşı Amerikalı e, e, Amerikan Kongresi'nin aldığı kararlar gibi eee herhalde oraya doğru gidiyoruz. Eee bir de UNRWA tabii BM'nin Filistin ile ilgili uzman kuruluşu olan UNRWA'nın başkanı Lazarini de orada. Dediğim gibi diğer eee BM kuruluşları Hazır ve Nazır. Yani bu bu önemli bir eee eee Önemli bir toplantı çünkü hem küresel güney, küresel e, kuzey hem de BM yani uluslararası sistem de orada ilk defa bu seviyede bir, bir eşgüdüm e, oluyor, gerçekleşiyor. Umarız e, arkası gelir ama tabii batılı güçlerin dışın yani bu olmadığı e, bir e, yaptırım sisteminin bir yere varması mümkün değil. Yani e, bir şey olurdu. sormak istiyorum ben size şimdi bu konferansın başlığında şey diye geçiyor somut yaptırımlar İsrail'e evet. karşı peki bu konferans bugünün sonunda bir herhalde açıklama yapacak tabii, tabii, tabii. Alacağı evet. şimdi kar yani şunu mu yapacak biz 30 ülke şu somut yaptırım kararlılığını alıyoruz mu diyecek sizce? yoksa dünyaya şöyle bir ya bir talepler listesi hazırlayıp bunlar bunlar yapılsın diye mi seslenecek? Valla herhalde ikincisi zira bu Lahey grubunun e, bir e, hukuki temeli yok. Yani bir. <gülüyor> Ama yani e, devletler o, hani bu 30 devlet böyle bir karar ha. alıp tabii ki yaptırım uygulayabilir. Ee eh, yani e, umumiyetle bu bu bu çeşit e, coalition of willing dediğimiz yani gönüllülerin e, işbirliği e, tipi. E, toplantılar ve e, yani bunlar ad hoc yani e, e, bir şeyi yok yani bir ulusa yani çağrılıyorlar geliyorlar o kadar ama yani ne sekreteriyası var ne bir şeyi var işte sekreteriyi şu bugün e, Kolombiya e, devleti e, temin Üst, ediyor ama, ama onun dışında yani bir çünkü şu, Bağlayıcı bir karar almaları mümkün değil. Zaten o yüzden Coalition of Willing diyorum yani Gönüllüler işbirliği Koalisyonu. E, kendi yani ülkeler zaten birlikte bir şey yapmaları da mümkün değil. E, ancak dediğin gibi müferit yani tek başlarına hareket edecekler ki pek çoğu da ediyor zaten biliyorsunuz. Ama amaç tabii burada bu e, dinamiyi, bu e, işbirliğini diğer ülkelere de teşmil etmek, yaymak yani. E, o, yani oradan e, herhalde gücünü oradan alıyor ve o yüzden zaten e, demin e, Brezilya'yı, Çin'i ve Endonezya'yı bir taraftan, diğer taraftan da İspanya, Portekiz ve İrlandayı zikrettim. Yoktu onlar çünkü eskiden. Şimdi artık bu toplantılara katılmaya başladılar. Yani Diğer ülkelerinde, Türkiye için de aynı şey geçerli tabii. Ee, herhalde bir e, bir teklif yani teklif teklif getirecekler. Yani biz e, zaten sonuç bildirgesinde ne olacağı e, basına yansıdı. Yani bu tip toplantıların sonuç bildirgeleri hazırdır zaten. Yani <gülüyor> Orada yazmazlar yani. Bir vakit yok. Adet öyle değildir. E, yani Uluslararası Adalet Divanı'nın İşte 2024 Temmuz e, görüşü ışığında İsrail'e silah, lojistik ve diplomatik destek sağlama e, diyecek. E, İsrail'e yönelik ambargo ve boykot çağrısı e, yapacak. E, İsrail'den gelen ya da İsrail'e giden askeri sev sevkiyat gemilerinin limanlarınıza girişini engelleyin diyecek. Aynı şimdiden de yapanlar var biliyorsunuz. Evet. Diplomatik ilişkileri kes diyecek. Ee, mesela Kolombiya kesmiş vaziyette. Ee, Malezya, Namibya, e, İsrail'e yönelik askeri sevkiyat yapan gemilerin limanlarına girişini engelledi mesela. Bir de tabii en önemlisi belki e, Güney Afrika'nın öncülüğünde bu hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem Uluslararası Adalet Divanı nezdinde devam eden soykırım ve diğer uluslararası hukuk ihlali davalarına destek ver diyecek ülkelere. Yani hem katılanlara hem katılan 31 ülkeye hem de diğerlerine yani katılmayanlara. Artı bir de son olarak bu Netanyahu ve eski savunma bakanı o soykırımcı faşist Yoav Galant'ın hakkında çıkarılan yakalama kararlarının desteklenmesi ve uygulanması ile ilgili. E, mesaj verecek. Yani bu e, hiç yoktan iyidir öyle diyelim. Çünkü ya koalisyon büyüyor. Yani Lahey grubu büyüyor. Bu bile bir şey yani her şeye rağmen. Bütün bu olan kepazeliklere rağmen. Evet, evet ben de bir iki ufak ekleme yapayım izninle. Yani e, özellikle şeyde Chris Hedges yazmıştı. Gazze'nin son günlerinde bu, bu... dehşet öyküsünün son aşamalarında İsrail açlıktan ölmek üzere olan Filistinleri yiyecek vaatleriyle sadistçe tuzağa düşürüyor ve onları Osir sınırındaki 9 binlik dar ve sıkışık toprak şeridine çekiyor demişti ve açlığı bir yani Gazze İnsani Yardım Vakfı alay eder gibi bütün dünyayla Gazze İnsani Yardım Vakfı Adını taşıyan kurucu kuruluş aracılığıyla açlığı bir silah olarak kullanıyordu. Bütün bunları da işte yazan Francesca Albanese'nin raporuyla ilgili olarak çok soykırım ortaya koyan raporuyla ilgili olarak Profesör Marjorie, Prof. Marjorie Cohn da eski Birleşmiş Milletler'in eski özel raportörü Marjorie Cohn da Truthout'ta bir yazı kaleme almıştı 14 Temmuz tarihli. O da diyor ki yani Francesco Albanese Amerikan yaptırımları ve cezalarıyla değil tamamen Nobel Barış Ödülüyle evet evet ödüllendirilmesi yani, diyordu bu avaz yayın şeyde sitesi de bu konuda bir kampanya başlattı milyonları çağırıyor. Tabii, bir, bir, çok imza toplandı. Ee, galiba devletlerden de, bazı devletlerden de destek alıyor. Bakalım. E, ve sadece kendisi için değil. Bu arada son derece akıllıca yapılmış bir e, kampanya bu. Hem Francesca Albanese hem e, Gazeli e, hekimler, doktorlar, hekimler, hekimler. doktor, tıp, evet. Onu, da, evet. Yani, yani gazetecileri falan da, e, dahil edebilirdik tabii ama şimdi. Bu, bu meseleyle ilgili e, yani son gelişmelerden biri de biliyorsunuz bu orda bir devasa Temerkus kampı eski adıyla toplama kampı kuruyor İsrail evet. yani bir, o daracık bir e, toprak parçasına zaten Gazze öyle <gülüyor> devasa bir yer değil 326 yani 300 küsur kilometre kare bir yer yani onun da artık suyunun suyu bir bölgeye İnsanları herhalde e, yani yatacak dahi yani uzanacak yer bırakmayacak şekilde ve aynen ki e, Yahudilere Avrupa'da e, Yahudi olmayan <gülüyor> güçlerin yaptığı gibi 1940'larda bir e, temerküz kampı kuracak. Herhalde sonunda da onlar ö, öldüğü için, öleceği için ölüyorlar zaten. Herhalde sonunda da gaz odalarında yakacaklar. İsrailliler diye bir öngörüde bulunmak istiyorum yani. Evet. Ehud, Ehud Olmert kendisi açıkları konsantrasyon kampı evet. tam olarak bu diyor. Tabii, tabii, Şeyin, tabii, tabii, tabii, çok tabii. da orvelyen bir ismi var. Humanitarian City yani bu kurulacak. <gülüyor> tabii bir tabii. Bir tamamen, evet. şehir 600 evet. bin kişinin şey yapılacak hatta şöyle söylüyorlar insanlara gitme özgürlüğü sunacağız. Evet ee, tabii tabii tabii. Biraz yani Ömer Bey'le Bey, de şey be, evet be. Hani bir de şey yapsınlar diyorduk. Çalışmak özgürleştirir de yapsınlar o zaman kampın bir girişini. <gülüyor> Her yerde yani yaparız. Tam, tam olsun. <gülüyor> Ama işte çalışacak bir durum da yok orada. Evet. Evet. Doğrusu, Gazze'de denize girersiniz falan diyecekler herhalde. Yani, evet, yani artık o da yasak biliyorsunuz. A, o da yasaklandı tabii denize yasak girmek. Yasak Ayrıca da şey de yani bu bu kampı e, terk etmek tabi onların kararı dedi Netanyahu da konuştu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Ee, ama yani giderlerse de dönemezler artık dedi. <gülüyor> ah tabii hep öyle zaten. <gülüyor> Mısır'a refah sınır, sınır kapısından Mısır'a geçenlerin geri dönüşü yok one way yani aynı ya bütün soykırım uygulamalarında olduğu gibi gidenlerin geri dönmeleri mümkün değildir. Ee, yani bu çok yaygın bir bir pratik. İsrail de e, bunu uyguluyor. Göğsünü geri geri uyguluyor hem de yani bunun doğru bir şey olduğunu ve İsrail halkının da bu konuda tamamen hükümetiyle aynı fikirde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yani bu böyle bir tesadüf yok. Yani o hükümet tek başına bu işleri yapmıyor. Arkasında devasa bir kamuoyu desteği var. Şimdi son kalan birkaç dakikada bu Trump'ın Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketinden ve Patriot füzesi meselesinden bahsedelim. Yani e, gene e, bir şey oldu ve e, ne olduysa kötü muhuyudur. Rüya mı gördü? Yani e, Putin'e verip veriştirmeye başladı ve e, Avrupalılarla birlikte NATO'nun eşkütümünde eş Ukrayna'ya e, yeni bir e, askeri yardım paketi açıkladı. Yani bu ilk defa oluyor. Ee, Ocak 20 Ocak'tan bu yana yani başa geldiğinden bu yana ee, hızla patriyotlar çünkü patriyotlar çok etkin biliyorsunuz. Ee, bu Rusya'nın e, tabiri caizse Halde Kartu salladığı gibi böyle bir şey, salladığı misilleri e, indirmek için ee, bakalım Ee, yani bir, bir Avrupalılarla Kuzey Amerikalılar arasında Kanada'da işin içinde tabii bir, e, bu konuda bir e, iş, eş güdüm e, şekillenmiş vaziyette. E, yani bu tabii savaşın devamı anlamına geliyor tabii. Or, orada da ateşkes mati her tarafta ateşkes diyor. Ateşkes adamın ateşkes dediği her yerde savaş son hızıyla sürüyor bu arada yani hakikaten yani şaka gibi diyeceğim ama yani artık bunun şaka tarafı da kalmadı deyip e, bitireyim. Evet hakikat sonrası dünyanın çok acayip Aileler. görüntüleri yani Lübnan'a ve Suriye'ye de saldırdı, İran'a da saldırdığını unutmayalım ateşkesler söyleyip. Evet yani sonuç olarak bir de şeyi ekleyeyim ben son olarak Birleşmiş Milletler gayri kalkınma programı UNDP de İsrail'in daha fazla yakıtı izin vermesi istemiş. Çünkü yoksa yakıt olmazsa iki milyondan fazladır Gazze halkı için bütün yakıta hemen erişimi olmazsa can simidi de yok olacak diye çok dramatik evet. bir açıklamada yapmış. Onu da un söyleyeyim dedim. Evet şimdi len için seçtiğimiz parçaya geçiyoruz. Bolca şeyden bahsettin. Hem Bogota'dan bahsettik hem de 1984 romanından. Evet. Ben de ikisini birden aldım John Berry'nin bestesi Bogota 1984. Gibi nereden bu? Filminde araştırıyoruz burada. <gülüyor> çalışıyoruz diyorsun. Peki. Evet çalışıyoruz ve orada da parçanın adı şey bu belge şey bir parça yani ses sözlü değil. Mar okay. gibi dedi kod olmay adı da. Benim mi çağırtın? O da uygun evet. Koda uygun. Peki. Oradan dinliyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı günler, teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apache Gradio programmeur is